Sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern Sabahlar Başlıyor Evet e, keşke bunu demeseydi günaydın ee, Oktaycım e, Oktaycım mı? Oktaycım dedim özür dilerim sana. Günaydın günaydın evet. Fahir sevgili günaydın Size de günaydın ee, bugün neden böyle tatlı bir gecikme oldu onu hemen isterseniz küçücük açıklayalım. Neden olmuş olabilir, neden olmuş olabilir? E, şundan olmuş olabilir, aşırı doz almış olabiliriz Aşırı doz ne almış olabiliriz? Süt. Süt almış olabilir, laktozdan dolayı diyor. Laktozlu, laktozsuz. Laktozlu. Laktozsuz. De. Laktozlu. Laktozsuz. Anlaşıldı espri. <gülüyor> anlaşıldı, <gülüyor> espri anlaşıldı, evet. Evet. 3 Mayıs 2012 Perşembe bugün. Yani Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Onu bir kutlayalım. O zaman Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü neyle kutlayalım Oktay? Alkışlarla mı? Bir dakika. Alkışlarla kutlayalım. Golp'la kutlayalım. Elimizde ne varsa onunla kutlayalım. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Ee, biliyorsunuz süt hadisesi var bütün e, günden bu. Ne hadisesi ne hadisesi ne hadisesi bu süt hadisesi süt hadisesi süt hadisesi bu. Adnan Şakir. Süt cam. Ege nerede? Ege nerede? Ege. Atlat faire işbirledi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çıkar hazır esprileri patlat vayi. Ay yapmayalım yahu vallaha yapmayalım. Yap ya sütten, sütten bir şey oldu. Sütten ağzı Aşırı yana, doz oldu. Aşırı... Psikolojik esprisini yapabilirsin. Psikolojik psikolojik. Patlat. Vallahi psikolojik <gülüyor> tamamen psikolojik. Büyünyesi alışık değil anacım gaz yapmıştır en fazlasından ne olabilir ki yani. Ay. Ay herhalde zehirlenmiş olacak hali yok yani. Yani sütten eee. yana. 1193 öğrenci hastalandı dün. Hastalandı. O ben dedim ama yani o küçücük çocuklar kokacak dedim yani. O birinci, ikinci, üçüncü sınıflar. Tutamaz da yani. Laktos hassasiyeti diye açıklayanlar var. Laktos hassasiyeti. Ee, hmm. Sütten e, hastalanan ve kusan çocuklara. ki laktozlu, laktossuz. Hmm. E, skecimizde de anladığımız hmm. üzere laktos hassasiyeti kusmaya falan yol açmıyor. Hmm. E, Direkt maç Yani bağırsaklarda bir huzursuzluğa yol açar. Hmm. Bir şey yapar falan filan ama Bağırsak huzursuzluğu denir buna tıpta. Ee, o yüzden e, psikolojik diye açıklamalar var. E, ondan sonra doz aşımı diye açıklamalar var. Ee, a, o zaman da biz az yemedik ya o sütler. Bize de süt vermemişler miydi oktay? Hatır, ben hatırlıyorum. Ya, biz sütüverdi. şanslıydık Fahir. Yani biz, de... biz anne sütünden sonra sütü çok içtik. Ama bu nesil İçmedi. bir anne sütünü işte ondan sonra durmuş. O da iki ay üç S şey, ay. İçmemişler ondan sonra Doğru sütü tabi okulda görünce. Tabi delirdi bunların müyesi. Delirdi bir de tabi sütü de böyle. Adam Saatçı abandılar. Abandılar. Bir iki tane içti bazıları. 1193 öğrenciden bahsediyoruz. Yani hepsi değil. İçimizde bir takım çürük yumurtalar var. Aramızda bazı Faire. Çürük yumurtalar çürük iyice bir içim bulandı. Şimdi zaten bozuk e, süt olayından bahsediyoruz. Daha bu başlangıç daha Yumurta, dur. Bal da zaten ülkemizde bir Bunların garip. Bu... <gülüyor> Yumurta, süt, bal bunlar temel besinlerimiz bizim. Bunlar yenir elle. <gülüyor> Laktosuz. <gülüyor> Laktoslu. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Hay Allah'ım <gülüyor> yarabbim. Ama ben. en e, garibi Tokat'taki konuşmalardı. Sen onu biliyor musun? Gerçi Tokat'tan bir e, şey yok ama. E, hastalanan, zehirlenen daha doğrusu öğrenci yok ama haberi. Evet. E, Tokat valisi sütler dağıtılmadı önce. Yani bu nasıl bir artık bir organizasyonsa. Vali, Tarım İl Müdürlüğü, İlmi ve Eğitim Müdürleri falan. Hep beraber bir araya geliyorlar illerde. Ee, ve kutu sütler atılmadan önce bir konuşmalar yapılmış illerde. Şimdi Tokat'ta da şey olmuş, vali çıkmış, süt içerseniz bu bunun gibi olursunuz demiş tarım il müdürünü gözlermiş. <gülüyor> İçmez. İçmezseniz bunun gibi olursunuz demiş il eğitim müdürü var orada bir de. Kitaba geliyor biraz. <gülüyor> Ondan sonra. <gülüyor> Uzun uzun bu iki örneği çocukların önünde kıyasladı Ay. Vali. Uzun uzun. Ay çok bu, bu amcanız gibi olmak istemez misiniz? Falan diye. Çocuklar gale geliyor. <gülüyor> i̇zler Otur izler. süt mi? istiyoruz diye. Tarım İl müdürü olacağız. Ondan sonra neyse Vali konuşmasını yaptı. Yani dün yapılan pek çok e, garip açıklamanın arasında kaybolmasın diye anlatıyorum Vali bunu. Tokattaki olayı. Sonra e, Tarım İl müdürü mikrofonu aldı. O ne dedi? Ne dedi? Süt içerseniz benim gibi olursunuz <gülüyor> diye bağırdı. Nasıl? ''İçmezseniz bu adam gibi olursunuz.'' dedi. <gülüyor> Ay ilmiyle müdürü. Hiç o böyle duruyor. <gülüyor> Zaten minyon yapılı bir insan. Ona, <gülüyor> ona mikrofon vermediler. Herhalde zamanında süt içmedi diye. <gülüyor> o yüzden genç arkadaşlarımız. Evet, bir de yaksalardı tam olacaktı şey. Işte. Süt içmeseniz yakarlar adamı böyle. Yaksalar daha iyi olabilir. Vallahi ay yani. ay vallahi ismini öğren bir şey yapalım bir arayalım geçmiş olsun dileyelim ya. Ha çok vallahi. canım sıkıldı şimdi ya. ya. Ya evli barklı koca adam ya. Ezip geçmişler vallahi üstünden ezip geçmişler vallahi. Ya öyle bir şey işte yani Oo, o yüzden ya. e, kaynayan açıklamalar var Kaynayan açıklamalar e, ve kaynayan Bir de insanın sütü e, alışması zaman alır Oktay Doğru Öyle bir günde iki günde o hassasiyet kalkacak değil Daha o uzunca bir süre o süt hassasiyetini gösterecek bünyeler Gerek gazıyla gerek affedersiniz e, şeyle Bir de o sütler nereden giriyor bilmiyorum markalı markalı ne markalı Okul sütü akıl küpü yazıyor üzerinde. Yani Yok. tabii ki pek çok markanın ürettiği sütler bunlar ama Hı -hı. üzerinde özel... E özel özel ile. Evet. Üzerinde evet, iki tane de fotoğraf var ön tarafında. Hani sigara paketlerine... Seçimden üstüne... önce inek seçimden sonra. Dağıtımdan ha. önce inek yani dağıtımdan hayır. sonra. Sigara içen içmeyen hadisesi var ya. Hı -hı. Orada süt içen tarım il müdürü ile süt içmeyen milli eğitim müdürünün fotoğrafları değil tokatta. Bence genel olarak bütün sütlerin üstüne basılması lazım. Tabii. Yani olması lazım veya il ilçe yapılabilir mesela değişik şeyler i̇l yapılabilir. ve ilçe değil mi? Tokat'ta böyle bir şey olur da mesela başka e, Ankara'da Sivas'ta. Hayır otel. Bence bu Bakanlı'da çok falan. güzel bir örnek. Bu örneği hiç bozmayalım. Bir il milli eğitim müdürü ve il sağlık müdürü hadisesi. <gülüyor> bu bence tarihte de yer alsın. Bugüne not düşülsün. Hakkı yenen il milli eğitim müdürü. Evet nasıl böyle tarihimizde olaylar var? Mesela Mesela preze deniz zaferi. Preze, sen benim sakalımı kestin. Yok efendim, kestim mi, kesmedim mi? Vallahi, ne alakası ya, evet, var? Onu da bir yere yazalım. Onu da bir kutunun üstüne yazalım mı Onu. onu. Madem hani bu kadar kolay şey yapıyoruz hemen. Ben bugün veriyorum. kargo'yu bir kutu vereceğim. İstersen onun üstüne yazabiliriz. Onun üstüne ıvır zıvır yazalım bence. <gülüyor> Anlaşılsın ne oldu. Aa, lütfen Facebook'ta da ıvır zıvır dosyalarınıza lütfen kaldırınız. Teşekkürler. Evet, 12 kentteki 1193 öğrencimize geçmiş olsun diyoruz hakikaten. Bakalım bugün kaç? Rakam bugün artacak mı atmayacak mı? Kesinlikle gıda zehirlenmesi değil. Laktoz intolerans demiş. Tolerans derken? Sayın bakan. E, hassasiyet anlamında kullandım demiş. Teşekkürler. E, böyleyken böyle zaten uzun uzun konuşuldu da gözden kaçan tokat hadisesini de gündeme getirmiş olalım ki tokata karşı hassasiyetimiz sen bilirsin Fahir. Beni tanıyan e, insan e, olarak. Yani tokat, yani, Niksar, tokat deyince akan sular durur Oktay için. Evet. Kıyameti görüyorum ben. Ben ölmeden kıyamet olacak diyen insanların oranı %15'miş. 20 ülkede 16 binden fazla e, araştır insan kişiyle Hı -hı. bir araştırma yapılmış kişi üzerinde. Yüzde 15 e, ben ölmeden önce kıyamet kesin kopacak şey abi Bu aramızdaki şeyleri ayıklayıp çıkaracağız artık. Onlara bir adaya mı artık efendime söyleyeyim ayrı bir bölgeye mi naklederiz onu bilmiyoruz. E, kıyameti yaşayacaklarını söyleyenlerin en yüksek olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri ve ülkemiz. Türkiye. Biz, bence kesin olacak. Abi. Yani olursa şaşırmayacak kimse. Ha, yani öyle beklentisi yani, var. O seviyeye geldik biz. Işte. Ülke olarak herhalde ondan. Maya takvimine göre 21 Aralık 2012'de... Tokat Talisi ne diyor bu konuda? Herhangi bir açıklaması var mı? Bence orada işte... <gülüyor> Milli Eğitim Müdürü kesin bir şeyler söyleyecek bu konuyla ilgili olarak. <gülüyor> o fırsat kollayacak biliyorsun değil mi bundan sonra? Yani bir şekilde bir iletişim kurmamız lazım. Biz sizin arkanızdayız diye. Hakikaten ya. Ya vallahi, hakikaten biz bir mesaj mı? Evet, yani, şu anda çok evrene oluyor. mesaj gönderebiliriz. Telefon numarasını falan bilmiyoruz ama. Ya. 7 telefonda Her Tokat şey... Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün telefonuna ulaşılır diye bir şey biliyorum ben. Ya bir ki doğru söylüyoruz. fazla 7 telefon. Biz en azından evrene mesajımızı da yollayalım da biliyorsun evrende hiçbir mesaj kaybolmuyor. O en azından bir şekilde kendisine ulaşır diye düşünüyorum. Ulaştırır tamam. Ne zaman yollayalım? Telefon numaramızı <gülüyor> da alttan verelim alt yazı olarak. O geçiyor zaten sürekli. Evet, ee, kıyamete inananların oranı... Evet, Oktay Cuma konuşacaktık bu kıyamet konusunu. Ama bakıyorum ki Perşembe gününden hemen kıyamet konusunu... Ya kıyamet konusunu bu değişik açıdan fayr. Yani bunda şeyden bahsediyoruz. Yani ben ölmeden kıyamet kopacak diyen adam. Ben ölmeden önce... <gülüyor> o neydi? Kimi şarkısıydı o? Fatih Erdemci Ölç. <gülüyor> ama güzel bir şarkı vardı öyle. Aa bak... Bir de göl şöyle güzel bir şarkı vardı oktay. Aa, bak hadi patlatayım bir biraz. Bir. Yok sesli. Çok güzel uydururum ben bu şarkının sözlerini biliyorsun değil mi? İlk uydurduğum şarkı sözü şarkısıdır bu. Vallahi mi? Aa. Başlasana biraz. The night, the night. His my... Ama unutmuşum ya uydurduğum sözleri kafam karıştı. Hadi o zaman hey, gel şimdi. Bunu söyleyerek anca zevk in alabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bir bu, bir de Eye of the Tiger, Fahir. Onu da çalayım, Eye of Hadi onu da çal. Elimize mi yapışıyor? En güzel uydurulan şarkı sözleri şarkıları. Eye of the Tiger istedi Oktay Demirci. Ama patlat şunu bir dinleyelim ya, Fahir. Ben kapatıyorum bizi. Laura Branigan'ı hayal edelim, hadi. Tamam, tamam. Yeter, ya o da güzel bir şarkımız, o da güzel bir şarkımız. Hiç kimsenin itiraz yok güzel bir şarkı olduğuna zaten diyeyim oktay. Evet evet, az sonra onu da dinleyeceğiz, az sonra onu da dinleyeceğiz faiz. Ha tamam, işte bitti gitti. Ne kadar güzel, Oo, ne kadar güzel bitti gitti. Evet. Ben sana bir sır versen. Evet canım. Ama ya da benim böyle bir sırrımı öğrensen faiz. Ha. Ee, İfşa eder miyim? Ne kadar süre saklarsın? Saklamam gereken Üstünde son ne zamana kadar diyorsa o zamana kadar saklarım. Üstünde mi? Üstünde. Yani Ama öyle bir şey bir yani böyle şöyle bir paket şeklinde bulmayacaksın sırrı. Ha. Yani mesela Oktay'ın sırrı diye böyle paketlermiş <gülüyor> güzel öyle bir şey öyle bir şey değil yani. Mesela Best Before 2014 yazıyor. Demek ne demek bu 2014'de yani önce 2014'e kadar saklarım. 2014 yılbaşı gecesiyle beraber ferah ferah. Rahat rahat Hiç, hiç kocuma. Yani var. diyorsun ki sır saklama tarihim var benim. Ha yok öyle Üzerine bir şey bakarım. Üzerine bakarım. Üzerinde o tip bir tarih. adama bakarım adam, adam mı diye, diye bir sır paketine bakarım anladım. Anladım. anladım. Ee, yanlış örnek oldu. Yani şöyle söyleyeyim. Yanlış adam oldu belki de. <gülüyor> yanlış adam kış güneşi öyle bir şey yok muydu? Var doğru. Hmm. Yanlış adam yanlış insan kış güneşi diye devam ediyor şarkı. Sevgili Tarkan'a da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkürler. Zaten bugün selam gönderdiğimiz iki kişi var. Bir, evrene, komple taram, evrene gönderiyoruz. Taramil, mi? e, şey, Tokat, tokat Milli Eğitim Müdürü, bir de Tarkan. Tarkan. Tarkan. Tarkan e, şimdi değişik değişik tabii sır saklama süreleri varmış. Teknikleri de var tabii ki. Onları da ben e, önümüzdeki günlerde açıklamak istiyorum. Değişik teknikler var. <gülüyor> Hop! Böyle kendini kasasın. Hop! Mesela, mesela sır saklama. Sır saklama. Bu adamın bir şey sakladığı belli yalnız. Tek evet. dezavantajı var. Sırrı öğrenemen ama bir Öğrenem. şey sakladığını anlam. Anla. Hadi onu herkes esprisini yapsın. Sevgili dinleyiciler sizlerden de anlam planını duyar gibiyim şu anda. Hep anlam planı diyenler için geliyor San Francisco sokakları. Anlam. Yalnız buradaki anlattı. Evet. Ee, 32 dakika sır saklayabiliyormuş insan. Araştırması yapılmış. Ee, 2000 kişi üzerinde yapılmış. Ee, ondan sonra hmm, kendiyle paylaşılan bir sırrı sadece 32 dakika saklayabiliyorlar. Ama 3-5 tane affedersiniz kendini bilmezle yapılan araştırmaya ben araştırma mı derim kardeşim? Süre bittiğinde ise... Işte... Ver bana... Temiz 40 dakika tutarım. Temiz. Hiç antrenmansız. Tabii canım ben, ben Antrenmanlı... daha fazla. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Fahir? Haksızlık ediyorsun kendine. Ben 45-50 dakika falan tutabileceğini düşünüyorum. Ne verdiğinle alakalı. Mesela bak yani açık açık. Açık bir söylüyorum onu? sana. Yani mesela Ege olsa o kadar tutamaz. Ege mi? Ben sana söyleyeyim. Ege de herhalde o körü düşünen adam oymuştum eğer sen Evet 32 dakikayı bir körv olarak ver şey yaparsak. Ver Ege oradan. Ver Ege bir şeyin yayılmasını istiyorsan ver Ege anında söyle. Adam şey gibi ya. vallahi evren mevren hak getire. Ege Kayacan ya. Doğrusu biz biz niye şey yapıyoruz? Biz Tokat Milli Eğitim Müdürü'ne ver Ege'ye söyle. Yemin ediyorum daha bitti, merhaba bitti. demeden adam bize cevabına dönerdi. Bitti bitti. Neyse ee, Fahir şey yapmayalım. Sonuçta onun da cevap hakkı. Onun da cevap hakkı var. Telefonlarımız Yarnım açık. Onun da açık. Var. Programımız her zaman konuda Gıybete de açık bir programdır. Buyursun cevabı varsa buyursun versin diyoruz ondan sonra şöyle hızlı hızlı bakalım. Hızlı hızlı bakalım. Sen bana dün şey yaptın ama e, ben biraz sadece... benden rahatsız oldun bu şey yüzünden ama ne yüzünden? bu maddede bulunan bu yiyecekte bulunan madde gıda zehirlenmesine karşı iki anti, popüler antibiyotikten 100 da, kat daha etkili olduğu belirlenmiş. Dün ben bir şey yedim sen bana şey yaptın. "Hadi biraz uzaklaşır mısın benden?" diye ayrıca uyardın ya beni. Yani şey, dinleyiciler bu adam, bu adam demek zorundayım çünkü onun yediğini gündüz gözüyle Gündüz'ün behrinde. Çok affedersiniz ne çorbası içtiğini söyleyeceğim buradan artık Oktay'cığım. Ee, bildiğin e, damar tuzlama mı yedin damardan mı yedin? Tuzlama. Tuzlama yedi. Hem de bol sarımsaklı. Ondan sonra da bu yeme hadisesinin üzerinden 4 saat sonrasına kadarla hoş beş sohbetlerimiz oldu Oktay Demirci ile. Yakın mesafe sohbetler hoş beş derken evet. yakın mesafe. Moher sohbetler e, diyoruz biz buna. Çünkü Oktay yani, sürekli olarak. Hovaya hovaya. Hovaya Diyerek şey yaptım. Ohlaya ohlaya konuşunca e, tabii bir e, dışlanma oldu. Ya ben de bir yani kaşık alaydım. Canım oldu. çekmedi değil. Benim de canım çekti de şimdi hani gündüz gözüyle de yapmayayım dedim. Ama demek ki diyorsun antibiyotik diyorsun tabii yani. Tabii gündüz sarımsağı diye bir tedavi var. Hayır. Gündüz sarımsağı. Gündüz sarımsağı. İyiyorsun. E, ondan sonra ne zımba, kadar zımba gibi geziyorsun. Valla hiç herhangi bir şeyini gördüm. Geceliğin bir yanma bir şey. Şiş. Ee, bir, bir ferahlık. Hiç. Şiş. Hiç ya. Bilek istiyorsun. Ve de nasıl hemen çıktı vücudumdan? Yani o da çok hoşuma gitti. Çıktı vücudumdan diyorsun. Yani. <gülüyor> Oktay Demirci takipte. Girişini çıkışını malzemenin bilir. Hayır koku koku çıktı. Koku, koku çıktı. Yani Var, Sen mesela, nereden bileceksin sana bak, kokmaz bana kokar. E şey yaptım Didemden uzak durdum ben mesela Didem eve geldiği zaman. Dedim bana yaklaşma. Ben Aynen. böyle arkadaşlarım bana ayrımcılık yaptı dedim. Ne oldu falan dedi. Geldin yok dedi hiç dedi kokmuyorsun dedi. Hiç kokmuyorsun dedi. Misim dedi sana sarıldı. <gülüyor> Sonra biraz gerçi biraz yaklaşınca <gülüyor> evet geldi koktu. iyi dedi. Ha. Ama olsun o hiç kokmuyorsun ee, evet. şeyi bana yetti de arttı bile. Şu mu? Aha, Tokat İlmi Eğitim Müdürü mi mü arıyor Yok yoksa? Tokat İlmi İlmi Eğitim Müdürü değil. Günaydın. Bir dakika günaydın. Günaydın. Sokak İl Milli Eğitim Müdürü aramıyor ama e, biraz önceki espriyi takdir eden bir dinleyiciniz arıyor. Hangisini? Anlam planını mı? Anlam planını. Bununla ilgili ben de bir San Francisco sokakları rica ediyorum. Trafikle cebelleşirken işte Buyur. geç kaldım. Buyurun. Tabii hemen hazırlayalım. E, siz orada bir anlam karmaşası içerisindesiniz sanırım. <gülüyor> Oy. ver berber, berber, berber. beraber berber, berber. Allah. Allah. Allah. Teşekkür ediyoruz. Dikkat edin kendinize lütfen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Dönmüyorum ben tekrar. Bir daha söylersem doz aşımı olur. Evet, Psikolojik olarak zehirlenebiliriz. Arada hayır. araya bir mu muhakkak şey koymak lazım. San Francisco sokakları intoleransı. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bizim programı dinleyen dinleyici zehirlendi gitti. Ne böyle oldu? Böyle bir şey yok. Hayır ya kolay kolay normal sokaklarda zehirlenmezler. Neden? Çünkü alışkınlar. Ha, tabii canım. Yani yani doz, doz aşımı ha? olmadan? Biz yani her gün onları ne yapıyoruz? Şerbetliyoruz. Yok şerbetleme değildi de onun adı cilalama mı? Cilala parlat değil. Biz onları bir şey yapıyoruz da. Çivileme de isim geliyor da çivileme de değil. Böyle. Menevişleme mi? O menevişleme değil de böyle kakma tipi gibi. O da değil. <gülüyor> kakma mı? Ne bileyim dön. Böyle... Dürtme <gülüyor> mi? <gülüyor> Yok, dürtme değil. Hı, o evet. zaman sen bir kelime aramıyorsun faire bence. Ben bir kavram arıyorum Oktay. İşte ben yepyeni bir kavramla diyeceğim. karşınızda olacağız. Sarımsakta bulunan bir madde. Ne fayır? maddesi? Bak, çaydaki tein maddesi. Bak. Nasıl? Bunlar içindeki madde tak diye belli. Garanti vermiyoruz haberlerinde aslında konuşmak ha, lazım. O zaman garanti ya. vermiyoruz haberlerine geçelim sevgili dinleyiciler. Kusura bakmayın. Garanti vermiyoruz haberlerine geçiyoruz. Ee, neydi o bizim? Garanti, garanti vermiyoruz. vermiyoruz. haberlerinin müziğini bulmaya çalışıyorum. Bakayım. İdeoloji ideoloji bülteni diye bir şey yapmak istiyorum ben önümüzdeki hafta. Hayır. İdeoloji bülteni. İdeoloji mülteni. <gülüyor> şu mu? Ama şu anda... <gülüyor> <gülüyor> i̇deoloji bülteni. Hayır hafta o. Yanlış şey gibi fark. Videoloji bir ülkeni. Haftaya modern sabahlarda. Ha, abi çok anladım. güzel olmuş bu tanıtım ya. Öyle abi çok kolay ya. Valla. Bu ne ya? Abi orada bir şey var. Sadece fon var bir de şey var. Giriş sinyal müziği. Garanti vermiyoruz. Giriş sinyal diye geçiyor. Giriş. Alt çizgi gir. Giriş. Alt çizgi sin. Sin. sin. Gir. Singir. Singir. Singir diye geçiyor. Singir. Ba garanti vermiyoruz haberleri. Program hazırlayan ve sunan Oktay Demirci. Merhaba. Merhaba. Merhaba değil var, bu kayıt takılmış. Merhaba. Allah Allah. Abi kayıt yanlış kayıt ben bir bir kaldırmaya çalıştım. Programı kaldırmışlar o zaman Oktay. Ba bakayım bir daha. Garanti vermiyoruz haberleri. Kaldırılmıştır. Aa, kalkmış ya program. Hay Allah ya neyse. Program kalkmış sevgili düzelt. Program meşbur, tam ona uygun bir konuydu da neyse artık. Garanti vererek vereceğiz bu haberi. Kesin. Bu modern haberin, sabahlar garantisiyle üstelik de. <gülüyor> bu haberin garantisi de Biziz. modern sabahlardır artık siz ona göre güvenin ya da güvenmeyin. Sarımsakta bulunan bir madde. Bir madde ama ne olduğunu söyleyebiliriz. Dilenil sülfit. Dilenil sülfit. Yeter. Bir dakika olur mu? tamam canım. Uf. Vallahi tozaşım oldu fahir. Yani şu anda tozaşım olmak üzere bana yani. Oldu oluyor nokta. Tolerans geliştirip çıkarmaya başlayacağım. Dilenil sülfit adlı madde gıda zehirlenmesine etkin ee, bir başka bakterinin vücuda zarar vermesini engelliyormuş. Sarımsağı bol bol sarımsak tüketici. Ağzını burnunu kırıyormuş. Aslında herkes yese var ya. Yemin ediyorum üstelik de taze sarımsak zamanı. Şey şey baş baş yerim. Sarımsağı baş baş yerim. Muzu hevenk yerim. Sucuğu kangal kangal yerim. Bak şunlara bak ya ne kadar güzel şeyler ya. Ne kadar güzel şeyler. Vallahi çok güzel ya. Birimlere bak. Hevenk, kangal ve çok affedersiniz baş. Baş. Hevenk'in ne olduğunu biliyor musun? Evet, bir hevank muz. Sadece muz birimi olarak kullanılıyor hevank. Ulucanların nerede olduğunu biliyor musun? <gülüyor> Biliyorum ya. Nerede <gülüyor> Ulucan? Cezaevinin orası değil miymiş? Zembilin ne olduğunu biliyor musun? <gülüyor> Gökten zembille inmedi Teşekkür mı? ederim Fahir. Aklımdaki bütün soruları cevaplamış oldum. Teşekkürler lütfen. Siz de aklınızda sorular varsa hiç üşenmeyin sevgili dinleyiciler. En yakınızdakine soru. Bize Yalnız değil. dikkat edin cümle içinde <gülüyor> mi kullanıyor yoksa gerçekten tanımını mı yapıyor? Çünkü cümle Siz içinde kullanıyorsa çok iyi bir şey. Yani en azından bir fikri var o konuyla ilgili olarak. Oktaycığım çok teşekkür Buyurun. ediyorum. Dikkat edersen cımlı cimli konuşmalara geçtim. Cımlı cımlı konuştum. Cimli bir cimli, oldum Fahir. Kimse cımlı cimli konuşmadığı bir... Gelecek diliyoruz. Önce Rambo, Rambo beşinci kez botlarını bağlıyormuş. Duydun mu onu? Beraber mi bot bağladık aslanım demiş. Ne biçim konuşuyorsunuz amca demişler ya. Amca diyecek yaşı çoktan geçti. 65'lik yıldız. Zorunda mıyım demiş. <gülüyor> Yok o değil de amca demişler. Zoruna mı gitti demiş. Ya amca... <gülüyor> beşinci film için kolları sıvamış. Meksika'daki uyuşturucu kartelleriyle mücadele edecekmiş. <gülüyor> ya bırak ya başkan lütfen ya. Rambo'nun kaderi sinik biri olmak değil demiş. Sülüsü <gülüyor> Oho Gelmedi mi Sylvester Stallone 70'ine? 65 işte Fahir. 65. Yani gelme, ben. gelmek üzere. 45 yıldır Rambo'yum ben hiçbir zararı. <gülüyor> Beyefendi. Hadi bakalım. Ben, Hayır, Hayır, ben seyrederim valla. Parasını de bir. Üstelik de sinemada ve seyredeceğim. En sondaki biraz yavanlı ama Fahir ya. Dördüncüsü. Zaten yavanlıkta bir itirazım yok. Yani evet, Oktay Demirci'nin 1'e, 2'ye ve 3'e itirazı yok. <gülüyor> Dördün yavanlık onu rahatsız etmiş gibi oldu. Doğru haklısın. <gülüyor> Para verip seyredeceğiz Oktay. Hem de ortak ödenmezlerden vereceğiz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. <gülüyor> 9.27 artık saatimizin Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. E şöyle bir dönüyoruz bakıyoruz arkamıza. Bir gelişme var. Abi gelişme var bak. Ya evet eskilerde orada bir ölüm haberi falan vermeyeceğim. Yok yok ne ölümü ya ne ya bilmiyorum benim... Sen son dakika gelişmelerin son dakikada genelde kötü haberler geliyor ya. Tamam abi özür dilerim Yüreğim ya. Yüreğim tipin dedi lütfen. Yok yok ya kötü haber değil rahat ol Fahir. Rahat sakin. Sadece sakin ol. Sakin şu anda en savunmasız anımdayım çünkü bütün kalkanlarım indi. Mali'den geliyor haber. Mali. Arkadaşım benim Mehmet Ali'den mi geliyor? Çünkü biz ona Mali deriz. Bakayım. Hayır Fahir maalesef. Hay Allah Afrika'dan dinleyeyim. geliyor öyle söyleyeyim. Mali'den geliyor. Askerler biliyorsun Mali'de 22 Mart'ta darbe yaptı. Ee, bir darbe oldu. Cuntay'la e, iktidara gelen. Ama da o Tomani-Torre'ye bağlı birliklerden karşı darbe hamlesi geldi falan filan. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Bunlar evet darbecilik konusunu ne günü konuşacaktık ya? <gülüyor> Pazartesi. <gülüyor> Pazartesi evet. Çünkü haftaya Mali... başlangıçta olmuyor mu? Öyle evet. bir başlangıçta. Pazartesiden cumaya diye bir ayrıca programımızı anlattık. Evet. Bir köşemiz var. Onda neden ee, böyle yapıyoruz? Onu anlatacağız. Ama şimdi Mali. Mali Türk İş Adamları Derneği Başkanı. Mali evet. Türk İş Adamları. Ha Mali alt çizgı Türk Mali, İş Adamları. Mali alt çizgı evet. Türk. Orta çizgi fair bu. Ha, orta çizgi. Orta tamam, çizgi bağlı. Türk İş Adamları Derneği Başkanı. Temsilcisi ve iş adamları. iki iş adamı. Bu yeni karşı harbe hamlesini e, yapan birliklerin nideriyle görüşmek için e, Mali'ye gittiler. E, ve bu bölgeye gittiler. Neyle? <gülüyor> Neyle Arabalan gidelim>, gidelim demiş bir tanesi. O da demiş ki yok abi, ne abi şuradan yürürüz yani zaten <gülüyor> yakın u, u, Yani şey onların olduğu yer Mali Türk İş Adamları Derneği binası yakın yani yakın, şeyin olduğu evet. yere. Ondan sonra tam sen o şey e, görüşmeye giderken bir çatışma başlasın. Malide. O çatışmanın tam ortasında kalmışlar ve o sırada kurtarıcıları gelmiş. Şey dememişler mi? Pardon, biz Mali Türk İş Adamları Derneği'nden geliyoruz. Nasıl, nasıl diyecekler? Onları kim anlayabilir? Türkçe bilen bir Pardon, anlayabilir, değil e Malili e anlayabilir mi? Malili. Evet. Bu tanıdığımız Malili kimidi? Kimidi? Bu Türk İş Adamlarına yardım eden Malili kimidi? Daha sonrasında Yunus idi. Yunus idi diyor Oktay. Daha sonrası da. Aa bu şey evet. yoksa bizim bildiğimiz Afrika seahati sırasında Cumhurbaşkanı Afrika ziyareti sırasında. O Gabonlu sırası. Fahir. Gabonlu. Onu motor isteyen balıkçı diyorsun değil Gabonlu mi? Gabonlu balıkçı. O değil miymiş? Yok o değil ya. Ayakları 46 numara olan mı Gabonlu balıkçı diyorsun değil mi? Evet. Hayır o değil. değil. O değil. değil. Mali'li kim olabilir? Mali'li. Mali'li kim? Sevgili dinleyiciler siz de düşünün. Mali'li kim olabilir Malili. yani tanıdık birileri muhakkak vardır Mali'de. <gülüyor> Mali Türk iş adamları derneği başkanı Nihat Uzman. Nihat... Ona can borcumuz var gerçekten onu çok seviyoruz. Jumbo. Ee, yeniden. <gülüyor> tamam ya hak ettim tamam. Jumbo. Devamını isteyen Jumbo'nu mu diye de devam edebilir. Tamam. Oo. Oo. Oo fay, yani tedavi noktasına doğru gidiyorsun ya. Vallahi ben doz artık kesmiyor beni yani. İki doz alıyorum günde. Yemin ediyorum kuru yemiş gibi. Evet. Ee, bu Malili e, tanıdığımız kişi kim olabilir? Kim Fahri. olabilir Oktay? Ben sen biraz ipucu vereyim. Ver biraz. Bana Mali'den bir ipucu ver. Mali'den değil, ülkemizden. Ülke Adana Demirspor. Adana A şey mi? Aa! Gaziantepspor. Bey Kuşuk Bey. Şey değil mi? Arap bacı taktı diye Arap, Arap bacı diye. <gülüyor> yani gidiş yolunu anla. Araba kaçakçılığından gönderdik. Kompela değil. Hadi be. Ankara Gücü Gaziantepspor. Ankara Ucu bir daha yazılmış niyeyse. Van Spor Siirt, Spor Denizli Spor ve Diyarbakır. Amma çok for, takım forması girmiş. Ee, Gezdi yani. Babamın mesleği dolayısıyla il il gezdik diyecek çocuğu. Kolibali ya kolibali. Kolibali. Hatırlıyorsun Aa. değil mi kolibali? Kolibali hatırlamadım tam ya. Çıkaramadım yani ben biliyorsun şeyde kalmışım. Sempatikti galiba yine kolibali. Tabi canım o da yani iyi Türkçesiyle. E... Akıcı Türkçesiyle. Sempati toplamış ülkemizi oynayan futbolcular arasında o bıraktı mı futbolu işte böyle yani süper kahramanlığa bağlamış galiba. Koli bali. E ne yapmış Mali kurtarmış mı? Kurtarmış tabii canım. Ne yapmış bir saniye bella demiş hop demiş ya. Türkçe bağırınca iş adamları Mali Türk İş Adamları Derneği üyeleri. Ne diye bağırmışlar Lay! Allah Allah Allah diye böyle bir şey yapınca hemen araya girmiş. Ama mu? Oktay bali yani bali. sonuçta o can. O can derdine Doğru, düşüldü mü? Nasıl bağırdığını? Bağırır Hiçbiri yani. Enim. Hayır. hayır. Yani, tabii ki bağıracak. Bağıranda abi. suçu arama. Bağırtıranda ara. İyi de bağırmış. İyi de bağırmış. Kolibali'nin dikkatini çekmiş. Yani gelmiş kurtarmış. Teşekkür ediyoruz Kolibali'ye. Ee, ve bir saygı duruşunda bulunmak istiyoruz. Kolibali'ye gelsin o zaman. İlk şarkı armağan edelim Kolibali'ye ya. Tamam. Şöyle güzel bir şey. Halifakan fire. Ne? Ya hemen şey bir mi bitti mi burada mı? Hemen şarkı hemen. Şarkı zaman edelim. E canım şimdi edelim demedim. Edelim dediysem genel tamam. geniş zaman. Borcumuz konusu. olsun. Borcumuz olsun ya. Kolibali'ye borcumuz olsun. Ee, bu arada e, Abdullah Gül'in şey fotoğrafları var ya. Dün e, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne gitmiş de. İki hem bir çekirdek fotoğraflarından mı bahsediyorsun? Hmm, ha, yine aa, şey yok. pilot pilot fotoğrafları. Uçağı bilirken. Beri deri montla Evet, evet. Öyle hmm. fotoğrafları var. Türk kuşu pilot montunu giyerek yangın söndürme uçağına binmiş. Ondan sonra öyle bir o tip foto Yani artık lütfen Gabonlu balıkçı ile beraber şey olmasın. Onu silinsin, silinsin yani. artık. Evet. Ee, şimdi altınlar cepte. Bunun haberini verelim. Herkes de bir kontrol etsin evini. Eski cep telefonlarının iç aksamında yaklaşık 1.2 euroluk altın kullanıldığının açıklanması ülkede infial yarattı. E, bu Hangi ülkede? Geç, Türkiye'de herkes anneannesine babaannesine hücum etti eski cep telefonları sahiplerine. Çünkü biliyorsunuz biz ülkemizde eski cep telefonları aile büyüklerine verilmek suretiyle bu atılmaz ki ben bunu kesin birine veririm diyerek e, Doğru. değerlendirilip tekrardan kullanıma kazandırılıyordu. E, bu arada Almanya'da da aynı şey olmuş. Alman hükümeti eski cep telefonlarını toplayıp ülkenin altın ihtiyacını %40'ının karşılanması için kampanya başlattı. Çok güzel ya. Ne yapacak kampanya iki... toplayacağız. İçinde 1.2 euroluk altın var aslanım. Tam olarak nerede olduğunu söylemişler mi? Onu tam olarak Yani şurasında diye. falan diye. Onu eritip şey yapacaklar artık canım. Sizler de isterseniz evinizde kaynatarak... Yani en azından bir because... kız. Telefon Bilmiyorum. kaynatmak mı? Ya telefon kaynatmak mü değil. Tabi pilini çıkardıktan sonra iç aksamında diyorum. Sakın alır ki yani o pilleri falan şey yapmayalım. Bence almayalım ya. Ya çünkü hakikaten... Sen şeyselik ebeveyn... telefonunu birilerine verdin mi Fahir? Have ever mu diyorsun? Yes once... Yani bir kere. <gülüyor> Anladım. Herhalde İngilizcemiz var Fahir. O kadar var. Once. Yani <gülüyor> lütfen yes, yani. Yes once. Ee, kime verdin? Valla kime telefon? verdim kime Ay, verdim. Ay satma falan değil Tam ama. Tan yani, satma, böyle satma Şimdi şeyini... şey diyorum. Bir duvarda kırdım. İki tekrar şey yaptım. Telefon satma ya. Ben hiç telefon satmadım hayatımda. Aa ben bir tane sattım ki. Have ever sonuçlarım yes, no diyorum yani. Bir ya. önceki e, affedersiniz kalite telefonumu sattım. Ben işte telefon nasıl bir duygu acaba telefonu satar. O saklamak? kadar zek güzel de böyle bir şey hissediyorsun. Ben hoş da Daha durdu. güzel değil mi ya? Yani zaten verilecek ümidin... şey var, verilmecik. Durumun olursa verirsin bir 700-800 liralık telefonunu. Abi yeni telefonu... kalmamış o telefonu kullanmayacaksan demek canım. ki bir sevmemişsin, bir kafana yatmayan bir tarafı Onu var. Onu da seviyordum. bir, bir şey var. üst modeli benim aklımı çeliyordu. Ha bir işte üst modeline geçiş. İşte öyle bir heyecan olunca tabii değişik. O heyecanı ben hiç hissedemediğim için belki de. Belki de. O yüzden olabilir. Ee, kime verdin o zaman? Ya kime verdim? Verdiğin, sattığın değil de verdiğin telefon. Allah Allah ya. Şimdi bak düşünüyorum. Kırdım, kırdım, tuttum, kırdım. İki tane kırmışlığım var. Hı hı. Bilerek mi? Bilerek. Birini bilerek, birini bilmeden galiba. Birini bilerek, birini yani bilmeden. Neyse. Evet, iki tane kırmışlığım var. Onlar duruyor mesela. Ha şeye verdim ya, Necla'ya verdim. Good morning's abi, good morning Good morning's, morning verdim. Işte. Good Duruyor o, mu şu, anda, şu, şu o anda? Aldı daha doğrusu, şöyle oldu aldı yani. Ben bunu alıyorum ki dedi ben de aldım. Oysa ne aldım telefon vardı ya Fenerli Menerli. Ha, hatırlıyorum ya. Hiç İyi yok. bilirim. İyi bilirim. Okta ile beraber almıştık sevgili dinleyiciler. Telefonumu unutmuştum da Ankara'da. Şehir dışında güzel bir telefon. Bu da bir bizim maceralar bitmez. Ya ne hani. maceralar. Dünyanın en çok macerası. E tamam ver. bunu öğrendim bir şey de bari bey adam eline Hayırlı de... uğurlu olsun Fahir. Çok güzel yapmışsın. Necla. Ha buldum. Daha güzel bir cümle buldum. Necla telefon verilebilecek en güzel insanlardan biri Fahir. Hay, oldu öyle. mu? Hem sana özel bir mesaj gibi hay, oldu Fahir. Hayır şimdi şöyle ki şöyle ki zaten Necda aldıktan ya. bir hafta sonra da kaybetti. Necda mı? Tabii. Niye sen rapor mu istiyorsun? Ne yapıyorsun telefon rapor falan konusunu e, Rapor açsın? istemiyorum. Nasıl ben... telefon ne yapıyorsun? Kullanıyor mu diye telefon mu? Ben onu kaybettim dedi. Ya, satmış o zaman faiz Ama satsan ya, yanlış, an, yanlış anlama ama satmış yani. Satmaz. Abi Satsuma. vallahi illa dedi çünkü. Sat <gülüyor> Satma <gülüyor> dedin değil mi Oktay? Sevgili dinleyiciler artık Zıvanadan çıktı her şey. Çok özür dilerim. Yok derim. yok. Ben şimdi bir dubstar alalım da daha önce dubstar... E dur şey en çok maaş veren spor kulübünü söyleyeceğim. E daha dur onu söyle daha... Hadi onu söylemeyeyim de susayım. İçimi atayım. Hep içimi atayım. Hep içimi atıyorum. Saçlarım <gülüyor> beyazladı. Yemin ediyorum şu program. Saç bir bir şu program yüzünden bir de tüken <gülüyor> yüzünden var ya. Orada <gülüyor> <ağrı barış>. de... geçti. <gülüyor> Hayır 15 senedir program yapıyoruz. Saçlarımız beyazlamadı. Son dönemde, 14. Be. senede. Son dönemde, son dönemde. O zaman bir senin analiz yeteneğini takdir etmemek Hay için benim değil. analiz yeteneğimi ya. Bir saniye. Ben şurada kar beyaz saçımı yolasım gel. Neyse ya. zamanda yapacaktım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Programda geçtik su yüzüne çıktı <gülüyor> yani ama şimdi onu nereden bulacağım Arakin bulasın zıvır Arakin Skywalker evet oh, ee, bir saniye dünyanın de. en artık çok... arsızlığı <gülüyor> evet ya. sana başka disipline bir şey gönderecekler diyor. vallahi disipline gönderecekler artık <gülüyor> musibet yapma yapma yapma yapma çocuğum yapma ben sana bak yaparsan bunu orçun taklidi yaparım haberini. Hayır hayır yapma lütfen ya. Günüm, yani güncel taklitler şey yapıyor beni gerçekten Kabul yıpratıyor yani. Tamam. Ya sevgi dinleyiciler uzun süredir de hakikaten biliyorsunuz Süleyman Demirel taklidi tekrar başladı. Bugün gazetelerde görünce Allah sabahleyin dinleyin seyreyleyin gümbürtüyü. En Burada mi? mutfaklarda mutfaklarda <gülüyor> neler konuşuluyor. E, ya ne kadar güzel kokluyoruz Çok şu bir şey ya. bir şey yapsana ya valla. Süleyman Demirel yapsana, Cumhurbaşkanı onu. Süleyman Demirel. Uzun süredir hastaymış. Soğuk algınlık Öyle çekiyormuş. Yani geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçen hafta sonu doktoru Aylin Cesur'la beraber Emir yürü Emire gitmişler. Bir yürüyüş yapmışlar. Tatlı bir yürüyüş yapmışlar. E, almıyorlar diyorlardı Emire. Ya. Sadece onu onu 586. kere dönemde... bir daha söyleyeyim. Hayır. Süleyman Demirel çünkü ODTÜ mezunu değil. Benim bildiğim. Ama işte Süleyman Demirel de girebiliyor. Yani e. herkese açık diyebiliyorum. Herkese açık. Yayan olarak herkese açık. Doktoru, baş, zor. doktoru ve baş planışmanı e, ile beraber Emir'de yürüyüş yapmış. Ondan sonra bir e, eşofmanları var tabii ki. Üzerinde spor bir kıyafet. Ondan sonra böyle bir fotoğraf var. Uzun uzun bir şey. Efendim spor şapka taktı falan filan. Ondan sonra... Falanlar filanlar. Ne, ne, ne sormuştun sen bununla ilgili? Taklidini yapacaktın oktay. Eşofmanlar Çok <gülüyor> Eşofman vardı da. Biz mi giydirdik? Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Beter, bu taklit... Hakikaten... Dinleyin de yüreğine sağlık dinleyenlerin. Güncel, bak güncel olmadığı zaman taklit çok değerli çok şey, yani. bence. bence. de en, yani en değerlisi. Güncel olduğu zaman bir, birden... Evet tabi. Yani o değer yok oluyor. Şimdi mesela şey yapıyor şey ya herkes yani. konuşuyor ya. Bu e, yine yalan dünyadan hı hı. işte ezik Ezik miyim lan ben diye herkes onun böyle bir şey... Öyle oluyor. bir şey mi tabii var? Tabii ya var ya işte o kızcağısın işte böyle... ...falan filan... Bilmiyorum bakmamız lazım. Yapılmaz biliyorum. tamam artık onları yapmayın tamam yapınca Yani on. yapan tabii ki. Ya güzel yapar yani. Yani. yani. Dü <gülüyor> dünyanın en çok maaş alan bir sürü söyleyeyim de tamam, rahatlayayım hadi, ya. hadi kapatalım. Çünkü artık. pek çok şeyimiz var. E, küçük kardeşimiz var. Futbolcu olmak istiyorum, topçu olmak istiyorum diyen. Onların hedefi olarak Onlar yani... zaten topçu diye bir laf kalmıyor. Topçu ne ya? <gülüyor> topçu ne? Allah aşkına birisi bana Topçu ne? Topçu ne? Hayır kaşlarını kaldırarak benim üzerime gelme ya. Valla çok rahatsız oluyorum ve şey yapasım geliyor yani. Ne yapasın? Altına kaçırasın geliyor. Hayır yani valla bir şey rahatsız oluyorum ya. Tamam. Güldüğüme bakmayın. Göz teması kuramıyorum şu anda senin de. Farkında mısın? Kaşlarını kaldırdığın için. Tamam yani. tamam kaldırmıyor tamam. Rahat ol. Dünyanın en çok maaş veren spor kulüplerinde iki kulüp var. Ne? Barcelona ve Erman. Bu, bu kadar ya. Söyleyecek bir şey bu kadardı yani. Bu mu? Uzattım da uzattım da uzattım e, da ülkemizden uzattım. Ülkemizden pek çok insan da alıyor oradan maaş. Mesela Mesut değil mi? Ondan sonra sevgili değil mi? Mesut var. Mesut'un sonra... haberi yok ama. <gülüyor> Doğru. Yani... <gülüyor> yer yer ya. O yüzden şaşırdım. Ee, Barcelona oyuncularına ortalama 8,5 milyon dolar ücret veriyormuş. Ne? Maaşları ödedik mi yani. abi diye soruyorlarmış birbirlerine. İyi vallahi. Eğer Çekemedim bak... ya o kadar nakit vermiyor aylık diye. Bankamatikler İspanya'da bankamatikler iyi para veriyor demek ki. <gülüyor> Bunlar nasıl para veriyor ya hakikaten? 8,5 milyon dolar. Hesabı havale ama onlardan 2,5 lira kesmiyordu. Aman vallahi hadi. Neyse sevgili dinleyiciler <gülüyor> i̇şte Modern nefesinde. sabahların sorunları nerede? Barcelona'nın <gülüyor> Real Madrid'in sorunları. sorunları nerede? Nerede? Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Son nefesinde bize en güzel şeyleri söyledi sevgili gave in the grow the grow the grow çok hoş söyledi gerçekten. The grow the grieve the grow. Ne kadar güzel çektin Fahir. Öyle acayip fil çekerim. Şimdi sevgili dinleyiciler, e, öncelikle bahar dönemi dolayısıyla e, alerjik bünyelere sahip hassas bünyeler için hepinize geçmiş olsun diyorum. Ben de bu bitkilerin fütursuzca cinsel hayatlarını ifşa etmelerinden rahatsızlık duyuyorum. Valla hakikaten yani insanda bir şey olur. Yani herkes tamam her canlı var. Ne Onlar da bu mevsimde ancak ifşa edebiliyorlar. Ya böyle de yılın, ifşa edilmez ki ya. Yılın 11 ayı tutuyorlar kendilerini. Ne, tutuyor tutuyor. Bütün poleni üstümüze boşaltıyor. Bir. <gülüyor> şu anda benim de içim boğulandı. Valla bir yer gök polen oldu ya. Ne bu ya? Bir insan bir şey yapar ya. Bir kendine gelir ya. Valla billahi yani. Ben size yaşamıyorum. Yani daha sakin zamanlar şey yapın. Ortalık. Vallahi gece polen, yapın. Geceyle gece yapın. Bunların gecesi gündüzü yok. Buldu her dakika polen. Yani arkadaş bir, bir sus bir durak bir sus, şey yapıyor. Anlıyorum yap ya. seni fare. Anlıyorum Vallahi ya haşır şu burun akıntısı, kaşıntısı. Yemin e ediyorum. Sen yok ki o. Kızarıklık var. Ben sana ifşa etmiyorum. A Ap kullanıyorum ben. A Ap alıyorum evde. Şu yaşımdan sonra. Nerede benim şey yaptılarım diye. Alerjik analjizlik alıyorum ya. Geçmiş şey olsun o zaman Fahir. Bütün alerjik bünyeleri şey yapıyoruz. Bu arada Bülent için açıklamaları var. E Yaptı Bülent Arınç'ın yaptığı işte yaptığı aşırı doz diye. O evet. açıklamayı mı diyorsun? Aşırı doz açıklaması var. Onun, sütle ilgili. Sütle ilgili bitti canım şey var. Kesin özelleştireceğiz dedikleri biliyorsun. Tiyatrolar evet, Tiyatrolar Zaten demişler en ufacık şey itiraz ediyorlar. Sonra da standart en sorgulayacağız demiş. Onu da özelleştirecekler galiba. De acaba devleti de mi özelleştirdi? Yani? Bu haksız ve yersiz bir karar ortada söz konusu. Şu hareket şu yoktu. Oktaç, şu şekil yani herkese böyle parmağını Anladım. sallayarak konuşmalar var. Ee, bakacağız. Hayırlısı olsun. Standarten porsa bence ben olsam ayağını denk alsın. Derdim standarten porsa. <gülüyor> Akıllı olsunlar. Ben olsam derdim yani. Sonuçta standart ampursu dünyanın hiçbirinde de yani devlet şey yapmıyor yani. Desteklemiyor. Yani. Allah Allah Yok, ya. Saçma mı oldu bu söylediğim şey? Bakayım. Saçma oldu. Evet o da. Bu kez güldürdü. Sen bu filmi izledin Fahir. Çok da sevdiğini ben biliyorum. İnci reçeli. Ya i̇nci reçeli. Dur şurada hemen ifraz altımı gerçekleştireyim sana döneceğim. <gülüyor> Sütten oldu. Vallahi. Laktoz intoleransı ve Laktos. bahar alerjisinden dolayı e, Faith kaybetti çıka, çıkarmadı ama bir bördü bir bördüm börmedim ördüm Halil Sezai Halil Sezai, Sezai. Fetan Can ve sevgili tabii ki Mehmet Erdem bu üçlü ayrılmaz bir üçlü Faiz saçmalama Mehmet Erdem'i nasıl bu ikisi yani diğer iki sanatçı ile beraber anıyorsun ya anamam anamam Fetah Can ve Sezai bir yerde benim için bir yerde Mehmet Erdem bambaşka bir yerde Mehmet Erdem de. on numara yani, beş yıldız bir numara, insan on numara beş yıldız dört bir şey daha ekle onun yanına bir şey daha koymak lazım yani yani o... kadar kifayetsiz konu lütfen kalıyorsun. yani öyle biz değerlendirmiyoruz sanatçı diye oktay yani demirci hasta sabah akşam Mehmet Mehmet Erdem dinletiyor yani ne kadar uzun süredir olduğuna bir de inanamam Faiz inanamam inanamad şimdi şimdiki konumuz Halil Sezai'den evet Tabii şimdiki ki. konumuz Halil Sezai sevgiliğiniz olsun isyan ve sonbahar Yanlış bir şey söylemedim değil mi? Bu şarkıların hepsi Bakın, doğru mu? Yoksa hepsi. olsun bir cümlenin içinde mi geçiyor? Yok. Yok yok. Var değil mi? Var var. Neyse biz kesin olduğunu. İsyan ve sonbahar gibi dinleyenlerin e, ağlatan şarkılara imzalatan Ali Sezai 64'te mizah yazıları yazmaya başlamış. Tebrik A ediyoruz kendisini. Vallahi helal olsun. 64 derken? Ya dergi var ya. Dergi 64'ten bahsediyor. Orada varsa, evet. e, mizah yazıları yazmaya başlamış. Bambaşka bir yönü ortaya çıktı diyorlar. Azıcık Ali da mizah. Için. Azıcık da mizah. <gülüyor> biraz, var da öyle bir esprili tarafı var gibi geliyor bana. Depresif Halil ile Neşeli Sezai. Hı? Ha, bir saniye dur bir dakika. Kim demişti bunu? Hangi arkadaş söylemişti? Bunu... E... Allah'ını toplayın toplayın. Ondan sonra... Neşeli Sezai ile Depresif Halil mi demişti? <gülüyor> evet. Ee, Halil Sezai ilk yazısında müstehcen içerikli temel fıkralarına yer vermiş. Aa, çok hoş bak severim müstehcen içerikli Nasıl diye bitmiyor değil mi o fıkralar? Yani yazıl için görmedim ben Fahir. Yani ama fıkralara yer, yer verdi değil mi? Artık Halil fıkralar... Sezai'nin fıkralarla Türkiye programını el atması şart hoş. Acaba şey fıkrası var ya Fahir. Hangi? Ee, bir adam hastaymış da ben öleceğim ben öleceğim demiş inanmamış. Bakın ne oldu şimdi? Bakın ne oldu şimdi? O mesela öyle değil de nasi diye bitseydi. Gülerler miydi acaba? Bakayım. <gülüyor> gülerlerdi evet Oktay. Anca da gülerlerdi. Keşke gülerler ablam gülerler. Anca da gülerler. Bu arada madem Halil Sezai dedik. E... Bir güzel Halil Sezai patlatalım. <gülüyor> Burak Özçivit de diye diyebilirim. Ne oluyor Oktay? Ma Halil Malkoçoğ Malkoçoğlu ya. Malkoçoğlu. Biliyorum, Biliyorum canım musun? Burak Özçivit'i. Malkoçoğlu. Burak Özçivit'in çok mu hastası var? vardı Pekkan geçen gün ödülünü al, alırken e, Malkoçoğlu'nu hepimizin hepinizin yerine öptüm diyerek el çırptı. Allah Allah ya. Öyle bir şey yaptı da yani senin benim adıma da öpmüş oldu yani. O hepinizin. yüzden şey yapıyorum e yani. Ben de çok tabii yatıyorum kalkıyorum. İstiyormuş öpmek. Öpeyim öpeyim şu adamı nerede bulsam da öpsem diye düşünüm Sonuçta. Düşünüyorum benim hiç aklıma gelmedi Ajda Pekkan öpünceye kadar ama sonra da itiraz etmedim yani Ajda Pekkan. İyi öptü iyi olmuş iyi olmuş. Bizim adımıza da öpmüş oldu yani Burak Özçivit'i evet. e, Malkoçoğlu'nu daha doğrusu Sizin adınıza da sevgili Bizim adımıza da öpülmedi diye zannetmeyin. Herkesin adına öptü Ajda Pekkan. Sonra şey demiş e, Muhteşem Yüzyılda Ne Oluyor falan diye bir şey. Hop, Bizi izlerken oluyoruz? telefon etmiş Ajda Pekkan ha. Ee, şey dizide şurasında ne oluyor ölüyor mu ölmüyor mu diye. Şimdi ben tabii hakim olmadığım için o e, bölüme Ay yazık, tam duydum. soruyu da hatırlamıyorum ama net bir soru sormuş. Burak Öztürk'te falanlı falanlı konuşarak cevap vermemiş anladığım kadarıyla. Ondan sonra yani artık bilmiyor muydu yoksa biliyordu da Demedi söylemezden mi? mi geldi artık Demeyin, ne de olduysa mi? orada bir şey oldu artık Ama yani. Ama Ajda Pekkan bir kere daha takdirini kazanmış Ajda Pekkan'ın Burak Özgürt bu hareketleri. Çünkü Ajda Pekkan şey dedi çok etik davrandı ve söylemedi bize dedi bana dedi dizinin devamını söylemedi dedi hey hakikaten güzel. öyle güzel bir şey sonra öp öptüler işte öpüşsünler ve barışsınlar dedik etik derken gutik derken <gülüyor> bir programında <daha gülüyor> sonuna geldi Dostum böyle bir toparlayıcın var ne oldu fai e bitti zaman bitti ya tamam, Zama zaman geçti. zaman geçti Oktay Demirci zaman geçer. Neyse onları yayınlıyoruz ya zaten. Bu da ekstra bir bonusu olsun. Evinin adresini polise tarif eden Papağan'ın Dramı adlı köşemizi... O kalsın onu da, da yarın. yarın yapalım. Onu da yarın. Çünkü zaten sırf ismi bile bayağı 10-15 dakika sürüyor. Yani... Şimdi ne çalalım diye bir konumuz var. Ne çalabiliriz ne çalabiliriz. Weezer diye şöyle bir grup... Ben önce bir ön dinlemesiz olarak size bir şey yapayım. Bakın. Hiç şöyle, anlaşılmadı. Şöyle bir şeyimiz için. var. Ne, ne dersin? Ön dinlemesizseniz ok. ön dinleme sizsiniz demiş. Bakayım. Haa bunu biliyoruz ya. Sever misin? Aslanın arkasında, banyonun bayanında. Ah, <gülüyor>